Bismillahirrahmanirrahim, değerli Diyanet TV izleyicileri, bir sıradır Diyanet TV ekranlarında birlikte yürütmeye çalıştığımız İlmihal programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bundan önceki birkaç bölümümüzde oruç konusuna başlamış ve orucun tanımı, şartları ve son olarak da e, orucu bozan, bozmayan durumlar konusunu ele almaya çalışmıştık. Bu bağlamda da e, özellikle kazayı gerektiren ve kefareti gerektiren durumların neler olduğundan e, söz etmiş ve e, son zamanlarda günümüzde, çağdaş dönemde biraz daha farklı bir mahiyet arz eden tedavi şekillerinin yahutta da e, bir takım ilaçların, e, muayenelerin Oruç üzerindeki etkisini biraz daha detaylı olarak ele almıştık. Daha sonra da orucun sünnetleri, müstehapları gibi bazı konuları işlemeye çalışmıştık. Şimdi ise yine oruç konusuyla devam ediyoruz ve orucun kazası ve keffareti konusunu ele alıyoruz. Değerli izleyenler, şunu her zaman söylüyoruz. Bir ibadetin zamanında yerine getirilmesine eda, Zamanında yerine getirilmeyen bu ibadetin daha sonra kendi vakti dışında yerine getirilmesine kaza adını veriyoruz. E, konuyu oruç konusuyla ele, devam ettirecek olursak, e, her şeyden önce Ramazan orucu her Müslümana farzdır, şartlarını taşıyan Müslümanlara. Dolayısıyla oruçla yükümlü olan bir kişinin dinen geçerli bir mazereti olmadıkça Ramazan orucunu başka bir zamana ertelemesi, kendi zamanı dışına kaydırması mümkün değildir. Yani bir Müslüman bunu yapmaması gerekir. Bu ibadetin Ramazan'da kendi zamanında eda edilmesi gerekir. Ama diyelim ki bir kişi bu orucunu Ramazan'da eda edememişse ve henüz de Ramazan'da başlamamış ve bozma durumu da söz konusu değilse öncelikle bundan dolayı Allahu Teala'ya samimi bir şekilde e, tevbe edip, pişmanlık duyup ve en kısa zamanda da bunun kazasını yerine getirmesi gerekir. Tabi oruca başlamadığı için de bunun kefareti de gerekmez. E, bu konuda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir uyarısı vardır. Yani orucun zamanında yerine getirilmesi konusunda. Şöyle buyuruyor, Yani özürsüz olarak orucunu zamanında tutamayan kişinin hayatının kalan kısmını oruçlu da geçirse... Onu telafi edemez e, buyurmaktadır. İkinci bir husus yine bu oruçla ilgili olarak belirli bir vakitte tutulması adanıp da yani nezredilip de biz buna adak orucu diyoruz. Zamanında tutulamamış olan nezir ya da adak oruçlarının da yine ilk fırsata tutulması gerekir. Çünkü nezir oruçları haleti mezhebine göre vaciptir ve bunun da bir şekilde gerek eda olarak gerek kaza olarak yerine getirilmesi gerekir. Bir başka husus ki bu daha çok yani bizim konumuzun esas özünü teşkil ediyor. Yani Ramazan'da başlanmış bir farz orucu yani Ramazan orucunun ya da işte vacip bir orucun yani nezir orucunun, adak orucunun başlandıktan sonra herhangi bir mazeret, geçerli bir mazeret olmaksızın bozulması durumunda bunun hükmünün ne olacağıdır Tabii ki burada herhangi bir mazereti yoksa bir kişinin bunu kasten bozulmuşsa bunun hem kazası hem de kefareti gerekmektedir. Ama bir mazerete binaen bu oruç bozulmuşsa o zaman bu sadece kaza etmekle tekrar telafi edilmiş olur. Yine nafile oruçlar da yani Ramazan orucu ya da adak orucunun dışında nafile oruçlar aslında tutulması sevap olan mecburi olmayan oruçlardır. Ama bir kez başlanmışsa Özellikle Hanefi mezhebine göre başlanmış da öz, e, bozulmuş olan, bu özürlü de olabilir, özürsüz de olabilir. Başlanmış ve bozulmuş olan bir şekilde tamamlanamadan nafile oruçlarının da e, e, kaza edilmesi gerekiyor. Yani bu da artık vacip hale gelmiş oluyor. Bu Hanefilere e, göre böyledir. E, Şafi mezhebine göre yani başlanmış bir nafile orucun e, bozulması halinde bunun kaza edilmesi şart değildir. Ama e, kaza edilirse iyidir yani tavsiye edilir ama bu bir gereklilik değildir. Peki e, burada tabi bu, özellikle Ramazan orucunun bu sene diyelim ki kazaya kalması halinde bunun belli bir süresi var mıdır? Hemen ertesi yıl kaza edilmesi gerekir mi? Yoksa daha sonra da e, kaza etmeyi başka zamanlara da bırakabilir miyiz? Bu konuda da yine mezhepler arasında biraz görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz. Hanefi mezhebine göre yani bir an önce elbette ki bu orucun kaza edilmesi gerekir. Çünkü bu bizim zimmetimizde borçtur yani uhdemizde bir borçtur. Allah göstermesi insan üzerinde borç bulunduğu halde vefat da edebilir. O yüzden bir an önce bunun kaza edilmesi gerekir. Ama hemen ertesi yıl kaza edilmesi şart değildir. Ya da ertesi yıl kaza edilmezse ayrıca bir ceza ya da ilave bir yükümlülük söz konusu değildir. Ama e, Şafii mesela bu konuda biraz daha farklı düşünüyor. Eğer e, herhangi bir mazeret söz konusu değilse, yani bu yıl e, kazaya kalan bir Ramazan orucunun hemen ertesi yıl kaza edilmesi gerekir. Mazeretsiz bir şekilde eğer e, kaza edilmemişse, daha sonraki yıllara e, kalmışsa, her yıl için, yani her oruç için e, fidye ödenmesi gerekir. E, hatta eğer yıl arttıkça bu fidiyelerde e, bu şekilde katlanmış olur. Ama e, şunu da söyleyelim. Bütün mezheplere göre hani kefaret orucu biraz farklı ama normal Ramazan orucunun kazası yapılırken bunlar eğer birden fazla oruç kazaya kalmışsa bunların ardı ardına yani peş peşe tutulması şart değildir. Yani aralıklarla iki gün şimdi arada üç gün e, ara verip daha sonra birkaç gün ya da bir gün oruç tutulabilir. Bunların peş peşe olması şart değildir. Ama kefarette bunların peş peşe olması gerekiyor. Kefaret demişken kefaret konusuyla devam edelim. Dedik ki Ramazan orucunun e, kasten bozulması durumunda hem kazası gerekiyor bu orucun yani gününe gün kazası gerekiyor hem de e, kefaret ödenmesi gerekiyor. Bunun delili de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Yetekim hani birçoğumuzun bildiği bir hadis-i şerifte göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir sahabi peygamberimize gelerek eşiyle Ramazan'da cinsel ilişkide bulunduğunu ifade ediyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona kefaret olarak önce bir köle azat etmesini söylüyor. Ama buna imkanı yoksa iki ay e, peş peşe ara vermeden oruç tutmasını burada imkan e, bulamıyorsa yani buna da gücü yetmiyorsa altmış fakiri sabahlı akşamlı doyurmasını e, buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi şimdi bu hadise e, yorumlayan e, mezhepler e, hangi durumlarda kefaret gerekir, hangi durumlarda gerekmez biraz farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Hanefi mezhebi diyor ki yani bu sahabinin Ramazan gününde bu şekilde orucunu boz, bozması yani cinsel ilişkiyle orucunu bozması sadece bu sebepten kefareti gerektirmez. O Ramazan'ın saygınlığını, e, e, saygınlığını ihlal ettiği için ona zarar verdiği için diğer e, orucu bozan şeylerde de yine kefaret gerekir diyorlar. Dolayısıyla Hanefilere göre orucun ister cinsel ilişkiyle ister yemeyle ister içmeyle bozulsun. Orucu bozan bu gibi durumlarda kasten olması halinde mutlaka kaza ile beraber kefaret de gerekir diyorlar Hanefiler. Şafii mezhebi ise hadisin, e, hadiste geçen olayı dikkate alarak Ramazan'da sadece cinsel ilişki söz konusu olursa yani bu şekilde oruç bozulursa e, kefaret gerektiğini söylüyorlar. Yeme içme durumunda elbette e, oruç bozulacaktır. Onun kazası gerekir ama e, kefaret gerekmez diyorlar. Peki kefaret nasıl yerine getirilir? Bu hadis-i şerifte e, beyan edildi. Yani üç tane e, şıkla kefaret yerine getirilebiliyor. İşte köle azadı, e, iki, iki ay e, peş peşe oruç tutmak ya da altmış fakiri e, do, doyurmak. Ama günümüzde tabii kölelik söz konusu olmadığı için e, burada e, genellikle yaygın olanı altmış gün e, peş peşe oruç tutmak şeklindedir. Ama buna güç yetiremeyenler bakımından... 60 fakiri e, sabahla akşamla doyurmak suretiyle ya da bir fakiri 60 gün e, bu şekilde doyurmak suretiyle de kefaret yerine getirilmiş olur. Tabi e, oruçla eğer bu kefaret yerine getiriliyorsa ki yaygın e, dediğimiz gibi yaygın e, kefaret şekli budur. E, herhangi bir hastalık ve benzerleri bir e, mazeret e, bulunmadığı e, sürece e, eğer... Bu kefarete ara verilirse, yani ara vermeden peş peşe bunu yapmak gerekir. Bu şekilde bir hastalık nedeniyle ara verilirse bu peş peşelik bozulmuş olur. Dolayısıyla sıfırdan yeni baş, e, yeniden başlaması gerekir. Mutlaka peş peşe olması gerekiyor. Peki bazı durumlar var. Hangi durumlarda bu peş peşelik kesilmiş olmaz? Bu bayanların e, belli e, e, periyodik adet durumları e, da bu böyledir. Yani bayanlar eğer bu, bu süre zarfında adet olurlarsa yani adet dönemine denk gelirse ki gelir 60 gün uzun bir süredir. E, o dönemde ara vereceklerdir. Bu ara verme e, peş peşeliği ortadan kaldırmaz. E, temizlendikten sonra tekrar kaldıkları yerlerden e, yerden başlayarak oruçlarını tamamlamış olurlar. Peki bu şekilde kefaret vermeye güç yetiremeyenler ne yapacaklardır? Elbette onlar yani sağlıkları el vermemiş olabilir, yaşlılık söz konusu olabilir. Onlar da fidye vermek suretiyle bu oruçlarını bir şekilde telafi etmek durumundadırlar. Burada tabii üzerinde önemli durmamız gereken, yani önemli söylememiz gereken nokta, kefaret orucu sadece Ramazan'ın bozulması durumundadır. Yani Ramazan orucunun bozulması durumunda geçerlidir. Yoksa onun dışındaki, mesela kaza yaparken tekrar orucu bozmuş olsak, ya da nafile, biraz önce dediğimiz gibi nafile tutarken ya da adak orucu tutarken bunları bozmuş olsak sadece kazası gerekir. Bunların tekrar, bunlar için de kefaret yerine getirmek gerekmez. Yine tekrarla söylüyorum, yani Ramazan ayında hiç niyet etmeden, yani Ramazan'a niyet etmeden mazereti olmamış bile olsa, e, oruca başlamamış olan bir kişi elbette oruca bir e, Ramazan ayına bir saygısız, e, saygısızlık yapmıştır. Ya yani bunun e, mutlaka tevbe ederek e, Allah'tan af dilemesi gerekir ama onun için de kefaret e, söz konusu değildir. Peki hangi durumda kefaret e, düşer? Yani evet kefareti gerektiren bir şekilde orucunu bozmuş olsa bir kişi. Mesela Ramazan'da bile bile kasten ee, yeme içme şeklinde veya başka şekillerde orucunu bozmuş olsa kefaretin düşmesi söz konusu olabilir mi? Bazı durumlarda düşer. Ne zaman düşer? Eğer baskı altında bu orucunun bozmuşsa, yani bu durumda kendi isteğiyle bozmadığı için e, ona kefaretil kaza gerekmiş olur. Ee, yine e, bir kişi bir kişi Ramazanda Kefaret gerektirecek şekilde orucunu bozmuş olsa ama daha akşam olmadan, o akşam yani iftar olmadan önce Ramazan'da orucu bozmasını meşru kılan bir mazeretle karşılaşmış olsa, yani diyelim ki henüz akşam olmadan hasta olmuş olsa yahut da işte bayanlar için adetli hale gelmiş olsa bu durumda da kefaret düşmüş olur. Ee, yani bu e, orucunu sadece kaza etmekle e, yetinecektir. Evet, e, bir başka nokta yani kefaretin sabit olabilmesi için bu oruca yani Ramazan orucuna e, geceleyi niyet etmiş olması gerekir. Evet, Ramazan orucuna daha önce de bahsettiğimiz gibi yani zeval vaktine kadar yani oruç günü zeval vaktine kadar da niyet edilebiliyordu. Ama eğer Geceden niyet etmemişse ve orucunu bozmuşsa ona sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez. Bir de şunu söyleyelim aslında yolculuk da Ramazan'ı tutmamak için ya da orucu bozmak için bir mazeret teşkil eder ama yani bir insanın kefaret gerektirecek şekilde orucunu bozması halinde o aynı gün yolculuğa çıkmış olması Ondan bu kefaret yükümlülüğünü düşürmez. Yani bunu da not olarak düşelim. Yani bazı mazeretler kefareti düşürür ama yolculuğa çıkmak bunlardan değildir. Önemli bir şey kefaretle ilgili değerli izleyenler. Yani bir insan diyelim ki Ramazan içerisinde birden fazla günde oruç bozmuş olsa kasten yani kefareti gerektirecek şekilde. Birden fazla orucunu bozmuş olsa bunun için tek kefaret yeterlidir. Ama bu kefareti yerine getirdikten sonra... Tekrar e, yine kefaret gerektirecek bir oruç bozma durumu söz konusu olursa yeniden kefaret tutması gerekir. Ama geçmiş e, henüz kefareti e, yerine getirilmemiş oruçlar için tek bir kefaret yeterli olacaktır. Bu tabi Haleti mezhebine göredir. E, Şafi mezhebine göre kefareti gerektiren her durum için ayrı ayrı e, kefaret ödemesi gerekir. Evet... Ee, bir de değerli izleyenler bu e, oruçla ilgili olarak bilmemiz gereken önemli bir konu oruç fidyesidir. Şimdi insan e, oruçla yükümlüyse, Ramazan orucuyla yükümlüyse e, bunu yerine getirmesi gerekir. Genel prensibimiz budur. Bir mazeret söz konusu değilse e, kendisinden bu yükümlülük düşmez. Ama bazen bazı mazeretlerimiz ortaya çıkmış olabilir ki daha önce oruç tutmayı... E, mubah kılan, meşru kılan bu mazeretlerden bahsetmiştik. Neydi? İşte mesela hastalık durumu, e, mesela yaşlılık durumu. E, bu durumlarda eğer hastalık e, iyileşme umudu olup da tekrar orucunu tutma imkanı olabilecekse onların kaza etmesi gerekir. Ondan da bahsettik. Ama hastalık süreklilik arz ediyor ve artık e, bu orucu kaza etme umudu kalmamışsa e, bu kişilerin bu tuta, tutamadıkları e, orucun her bir günü için bir e, e, yoksul doyumluğu fidye vermesi gerekir. Aynı şekilde hani yaşlılık dolayısıyla da yine bu şekilde oruçlarını tutamayan ya da e, kaza etme imkanı bulamayan kişilerin de yine fidye ödeyerek bu borçlarını yerine getirmiş olurlar. E, bu hüküm ayet-i ile sabittir. Yani Kur'an-ı sabit olduğu için e, bu konuda farklı düşünen bir e, görüş ya da mezhep de yoktur. Nitekim ayet-i kerime de ve alâllezîne yutîkûnehû fidyetu ta'âmim miskîn buyurulmaktadır. Yani oruca güç yet e, gücü yetmeyenler bir yoksul doyumu fidye verirler. Buyurulmaktadır ayet-i kerimede. Tabii bu fidye dediğimiz şey aslında Ramazan'daki fitre anlamına gelir. Yani fitre miktarıdır. E, bildiğiniz gibi e, her sene Diyanet Yüksek Kurulumuz fidye, e, e, fidyenin yani fitrenin e, miktarını belirlemektedir ve bunu da e, şartlara göre de güncellemektedir. İşte Ramazan'da e, biraz sonra bu, bundan da bahsedeceğiz, yani bu fitreden de bahsedeceğiz. Bu e, fitre miktarı kadar da e, Ramazan'da orucunu tutamayan kişiler fidye vermek gerekiyor ve her bir oruç için ayrı fidye ödemeleri e, gerekiyor. Tabi bu fidye e, eğer Ramazan orucunu tutamayacakları kesinlik kazanmışsa Ramazanın sonunda da verilebilir hatta başında da verilebilir ama bir insan fidye vermişse yani orucunu tutamayacağını düşünerek fidye vermişse bir ağır bir hastalığı olabilir sürekli bir hastalığı olabilir. Ama daha sonra da tekrar orucu tutmaya güç, güç yetirebilecek bir hale gelmişse o durumda bu fidyeler geçersiz olur tekrar tutamadığı oruçların kazasını yerine getirmesi gerekir. Evet e, tabi burada yine e, bir kişi diyelim ki Ramazan'da e, oruç tutma gücü yoktu e, ama henüz mazereti de sona ermedi. Mazereti sona erdikten sonra bunlar için fidye vermesi gerekir. Sonra, yani o Ramazan'da bir mazereti başladı mazereti sona ermeden de vefat etmiş olursa Onlardan, onlardan fidye verme e, yükümlülüğü düşmüş olur. Yani onu daha sonra vasiyet ederek kendi malından ver, e, vermesini talep etmesi de gerekmez. Çünkü henüz mazereti sona ermemiştir. Ama e, mazeretleri sona ermiş ve e, tutmadan da yani bu üzerinde e, kalan, üzerinde borç olan oruçları tutmadan da vefat etme durumları söz konusu olmuşsa eğer önceden bunu vasiyet etmişse kendi malından e, ...bu fidyelerin verilmiş olması gerekir. Ama bir vasiyeti söz konusu değilse... ...yani bunu e, varisleri yani e, mirasçıları e, ödemek durumunda değildir, değillerdir. Ama kendi mallarından e, onun için de e, bunlar için bir oruç fidyesi verirlerse... E, ...o da iyidir, güzeldir. Onun sevabı da e, ona mutlaka inşallah ulaşacaktır. Evet, böylece... Orucu bozan e, ve hem kaza hem de kefaret gerektiren durumları bu şekilde kısaca e, sizlere arz etmiş olduk. Yine oruçla irtibatlı, doğrudan doğruya Ramazan için değil ama Ramazan dışında da e, belki geçerli olan bir ibadetimiz daha var. E, o da itikaftır. E, oruçla irtibatlı e, dedik. Neden? Çünkü daha daha çok bu Ramazan ayında e, yerine getirilen bir ibadettir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ee, hemen hemen her sene e, Ramazan'ın son 10 gününde e, tabi bambaşka bir hale bambaşka bir e, kendisinde manevi atmosfere e, bürünüyordu. Özellikle de Ramazan'ın son 10 gününde ailesiyle ilişkilerini e, kesiyor e, ve mescitte e, itikafa çekiliyordu. Yani yalnız başına ibadete çekiliyordu. Oralarda Kur'an'la e, ve tefekkürle meşgul, ibadetle meşgul oluyordu. İşte o yüzden bu Ramazan ayının son 10 gününde özellikle bir mescitte bu şekilde itikafta bulunmak sünnettir. Ayet-i Kerime'de de yine bu itikafa işaret eden ayetler vardır. Yani mescitlerde itikafta bulunduğunuz zaman kadınlara yaklaşmayın şeklinde ayet-i kerime vardır. Ama tabii ki bu sünnet olan yani sünneti müekkede olan, bu Ramazan'ın son 10 günü itikafa çekilmektir. Fakat sadece Ramazan'a mahsus bir ibadet değildir. Ramazan dışında da bir müminin mescitlerde belli bir süre, bunun süresi de yoktur genel anlamda. Belli bir süre bu bir saatte olabilir, bir günde olabilir, beş günde, on günde olabilir. Belli bir süreliğine yine itikaf niyetiyle mescitlerde kendisini inzivaya çekerse bu da yine... E, ...müstehap olan itikaf çeşitlerinden birisidir. E, bir başka çeşidi yani itifa, itikafın ise e, adak e, itikafıdır. Bütün ibadetlerde olduğu gibi yani oruçlarda, namazlarda ve diğer kurban ve benzerlerinde olduğu gibi... ...itikafta adanabilir, nezledilebilir. E, adanmışsa, adanmamışsa böyle bir vücubiyet, böyle bir yükümlülük söz konusu değildir. Ama bir kişi e, belli bir süre mescitte e, itikafta bulunmayı adarsa onun mutlaka bu adağını yerine getirilmesi vaciptir, vacip hükmündedir. Artı diğer itikaflardan farklı olarak kişinin mutlaka oruçlu olması gerekir. Zaten Ramazan'ın son 10 gününde yani sünnet-i olan e, e, itikafta zaten oruçlu olacaktır kişi. Bir de ayrıca adak, orucu, e, adak e, olarak adan, itikaf adanmışsa, Onda da oruçlu olması gerekiyor. Yani işte itikafın neden biraz da bu oruç bahsiyle, oruç konusuyla birlikte ele alınması bundan kaynaklanıyor. Çünkü bazı itikaflarda mutlaka oruçlu olunması gerekiyor. Tabii bu itikafta niyet çok önemlidir. Hani bir kişi bir mescide girerken bile, hani namaz namaz kılmaya, cemaatle namaz kılmaya girerken bile... Yani ben burada bulunduğum sürece itikaftayım diye niyet ederse o da yine... Ee, kısa bir zaman bile olsa itikaf e, sevabı kazandırmış olur. İtikaf genellikle e, cemaatle namaz kılınan hani merkezi mescitlerde, camilerde yerine getirilmesi gerekir. E, bu erkekler içindir. Bayanlar için, yani bayanlar da bu itikaf sevabını elde edebilirler. Ama onların e, itikaf mekanı e, mescitler değil de evlerdir. Evinin bir odasını, bir köşesini böyle bu şekilde e, kendince ibadete tefekküre e, ayrılabileceği e, sessiz bir köşe olarak e, ayırabilir ve orada bu itikaflarını yerine getirmiş olur. Tabi itikafta e, bir takım şeyler yasaktır. Yani bazı şeyler yapılırsa bu itikaf bozulmuş olur. E, mesela yani özürsüz olarak mescid veya camiden çıkılması durumunda e, bu itikaf bozulur. Ama bir özrü varsa yani abdest alması gerekiyorsa gusül ihtiyacı varsa bunun için çıkması itikafa zarar vermez. Ama bu durumda da hani bir an önce bu vazifesini yerine getirip yani işini görüp itikafa geri dönmesi gerekir. Ee, yine tabii itikafta mümkünler. Tabii insanın yani itikaf sevabı elbette ki tek başına bir sevaptır ama orada gücü yettiği kadar işte namaz kılması, Kur'an okuması, Allahu u Teala'ya tevbe edip istiğfarda bulunması Dua ve e, niyazda bulunması, tek bir salavat getirmesi, Allah'ın birliğini, e, yüceliğini, kudretini tefekkür etmesi ve mümkün mertebe ilimle, e, ilmi konularla e, meşgul olması güzeldir. E, Mali yani şeylerle geçirmemesi gerekir. Son bir yine e, bu bölümümüzle ilgili olarak yani Ramazan'la da bir şekilde irtibatlı bir ibadetimiz de fıtır sadakasıdır. Değerli izleyenler, biz buna e, Türkçemizde genellikle fitre deriz. Yani fitre şeklinde de yaygındır. Yani, e, Arapçada e, sadakatul fıtır diye geçer. Yani sadakayı fıtır diye biz bunu kitaplarımıza geçirmişiz. Ya da fıtır sadakası diye. Ama daha çok gündelik hayatımızda fitre denildiği için biz de genellikle bu kelimeyi kullanmaya çalışacağız. Yani fitre aslında dinen zengin sayılan e, kişilerin, Müslüman e, o, Müslümanların, ve tabii ki e, şartlarını yeri, e, taşıyan Müslümanların Ramazan'da e, fakir kişilere e, vermesi gereken bir miktar paradır, e, sadakadır. E, tabii bu bunun çok e, hikmetleri vardır, çok derin engin hikmetleri vardır. Her şeyden önce bu orucu tutan kişiler için bu bir e, şükür nişanesidir. E, Allah'ın e, Ramazan'ın sonuna sağlıklı bir şekilde ulaştırmasının hem ibadetlerinin yerine getirmesinin hem de sağlığının bir tür e, şükrüdür. E, onun dışında tabi e, fakirler için de çok e, anlamı vardır. Çünkü hiç olmasa bayram günleri, bayram günleri neşe, sevinç ve coşku e, beraberce, Müslümanların birlik beraberce e, kutlaması, eda etmesi gereken bir ibadettir. Yani fakir fukaranın bu bayram gününde bu tür maişet derdiyle uğraşmadan hiç olmasa birkaç gün ihtiyacının karşılanması çok önemlidir. O anlamda dinimizde fıtır sadakası Hanefi mezhebinde vacip, diğerlerin bazılarında sünnet, farz olmak üzere çok önemli bir ibadettir. Evet dediğimiz gibi Hanefi mezhebine göre şeyler zekatla yükümlü olan, yani kişiyi zekatla yükümlü kılacak ölçüde belli bir mal varlığına sahip olan bir Müslümanın hem kendisi için hem de bakmakla yükümlü olduğu bireyler için fitre vermesi vaciptir. <gülüyor> Tabi burada Ramazan'la yükümlü kılan e, miktarda yani nisap miktarında mal e, varlığı diyoruz. Yani kişiyi zengin kılan dinen, zengin kılan mal varlığına sahip olması lazım. Ama zekattan bir farkı vardır Hanefilere göre. Zekatta e, bu malın artıcı nitelikte olması gerekir. Yani eğer artıcı nitelikte değilse zekatla yükümlü e, değildir. Ve üzerinden de bir yılın geçmiş olması gerekir bazı malların. Ama fitrede bu şart aranmaz. Demek ki yani bir insanın Nisap miktarı ki bunu 80 küsür gram altın miktarında bir mal varlığına sahip olması. Yani nisap miktarı bunu söylüyoruz. 80.18 gram altın ve yahut da bunun bedeli olan parası olması halinde... Fitre vermesi gerekir. Bunun üzerinden bir yıl geçmesi de şart değildir. Artıcı olması da şart değildir. Yani bu şekilde zekat vermekle yükümlü olmasa bile bu kadar mal varlığına sahip olan kişinin fitre vermesi gerekir. Tabi Şafii mezhebe bu konuda zenginlik ölçüsünü daha da daraltmaktadır. Onlara göre yani temel ihtiyaçları dışında yani bayram günü ve gecesine yetecek kadar bir azığına sahip bulunmuş olması e, fitre verme yükümlülüğü bakımından yeterlidir. E, fitre verecek olan kişinin hem kendisi hem de çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu herkes için bu fitreyi ödemesi gerekir. Hani fitre miktarının ne kadar olduğu e, aslında bu şu demek. Yani bir kişinin e, bir günde e, harcadığı, yediği, içtiği e, ...masraflarına denk gelen bir e, miktardır. Ama e, klasik dönemde, yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminden itibaren... ...bu genellikle işte arpadan, hurmadan, e, efendim e, buğdaydan e, ve bunun gibi e, bir takım gıda maddelerinden veriliyordu. Ama günümüzde tabii ki bunlar e, bir kişinin e, bir, bir günlük yiyeceğini tam olarak karşılayamayabilir... Dolayısıyla bunun için farklı, bunları da dikkate alan farklı ölçüler getirilmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulumuz farklı kriterleri dikkate alarak, yani asgari geçim şartlarına sahip kişilerin bir günlük yiyeceklerine dikkate alarak her yıl bunları güncellemektedir ve buna göre de fitrelerin belirlenmesi gerek, gerekmektedir. Yani bu fitrelerin Ramazan'da aslında Ramazan bayramı, e, sabah namazıyla beraber yani tanyenin ile beraber e, kişiye vacip olur. Ama bunu daha önce de verebilir. Hatta Ramazan içerisinde verememişse daha sonra da e, vermesi gerekir. Üzerinden bu yükümlülük ödemediği düş, e, sürece düşmez. Evet böylece bu fitre konusuyla birlikte e, oruç konusunu da sona erdirmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümümüzde. İnşallah yine konularımıza devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.